Allahu Bissallahi <Sessizlik> min Shaitani Raji mİsmi La Rabbana Raḥmān Raḥīm. Alhamdulillahirabbil <Sessizlik> Alamin. Wassalātu Wassalam ala Rasulna Muḥammad wa ala alahi wa sallamhi. Waman sara la nihjihi. Waman itbaahu bi ihsan ila yūm al dīn. Rabb shirāhlī cādri wa istill amri. Wa hlu al aqdatan min lisan ifkahu qawli. Allāhummā alimna ma yinfan wa infan bi mā alimtana. Wazidna ajman Bugün günlerden 9 Muharrem 1435 miladi olarak da 13 Kasım 2003 tarihi inşallah. Bunu belirtelim çünkü yarın Allah nasip ederse aşure günü. Önemli bir gün. Herkes Allah için inşallah bu mübarek günde nafile ibadetini, nafile orucunu tutsunlar inşallah. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta uyuma dahilinde sabah namazın geçirilmesi ile alakalı hadis aldık. Bu haftada Muvat'ta şerhimize kaldığımız hadisten inşallah devam edeceğiz. Evet. Hadesseni Yahya ibn Malik an Yezid ibn Esleme an Abu Hayme yasar enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale: "İnne şiddete'l-harri min fehi cehennem." "Fe izâ ihtaddal-harru fe'abridu an salati." Ve kale: i̇htekett naru ila rabbiha fe kâlet: "Ya Rabbi!" ekle badi baden fa'idna laha nefseyni fi kulli amin nefsen fi shita'i wa nafsen fi sayif. Hatayim yasarraullahtan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıcağın şiddeti cehennemin nefes alıp vermesindendir. Sıcaklar şiddetlenince namazı biraz geciktirip senin vakitte kılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Cehennem Rabbine şikayet ederek "Ey Rabbim, ateşin birbirini yiyip tüketti." dedi. Rabbi de ona sende iki sefer nefes alma izni verdi. Bir nefes yaz mevsiminde, bir nefes de kış mevsiminde. Evet, bu hadis birçoğumuzun bildiği meşhur hadislerden bir tanesi. Yani avam olsun, alim olsun, herkesin katında malum olan hadislerden bir tanesi. Cehennemin şiddetini, cehennem ateşinin nasıl kuvvetli olduğunu, bir kısmının bir kısmını yediğini anlatan Gerçekten dehşet verici hadislerden bir tanesi. Allah ibret almayı nasip etsin bu naslardan. Bu hadis, e, hadisçiler tarafından sahihlenmiş, sahih kabul edilmiş. E, sahabeden büyük bir cemaat bunu rivayet etmiş. Ebu Hureyre radiyallahu anhu da rivayet etmiş. Burada rical tanımıyla başlamayacağız hadisin şerhine. Çünkü hadisin senedinde geçen iki tane isim var. Zeyd ibni Eslem, Atay ibni Yasar. Biz kitabın başından beri, muvatta'nın başından beri buraya gelene kadar ricelleri irdelerken Zeyd bin Eslem'in de Ata ibn Yasar'ın da kim olduğuna dair uzun uzadıya zaten sika güvenler, ravi, güvenli raviler olduklarına dair bilgiler aktarmıştık. O yüzden direkt hadise geçeceğiz. Hadis dediğimiz gibi Ebu Hureyre ve peygamberin ashabından bir gruptan nakledilen aleyhisselatü Vesselam ashabından önemli hadislerden bir tanesi. Tabiinden Sayyid ibn Musayyef, Ebu Seleme, Araç gibi Tabi'nin güvenli başka büyük isimleri de bu hadisi bu sahabelerden nakletmişler Sahabelerden nakledenler ise Ebu Zer, Ebu Musa Leşari e, Radıyallahu anhum gibi büyük insanlar Hadis meşhur bir hadis Biliyorsunuz hadis usulüne bir hadis nasıl meşhur olur kardeşler? E, meşhurun çeşitleri vardır Yani meşhur Türkçe'ye geçtiği gibi çok bilinen Herkesin yanında maruf olan demektir Mesela bir hadis vardır. O hadis e, tefsircilerin yanında mesela çok meşhurdur. Yani tefsirciler o hadisi çok irdelemiştir. Ta ki al alim avam tefsir ilmiyle ilgilenen kimse hepsinin bildiği hadistir bu yani netice olarak. Veyahut hadis e, fukasının yanında meşhur olan hadis vardır. O da hadisçilerin yanında meşhurdur. Çünkü hadisçiler hadis meselesini irdelerken en çok hadisi kullanırlar. Veya fıkıhçıların yanında mesela La darara ve la dirar hadisi. Ne zarar vermek var ne zarar görmek var. Değil mi? Şeriat yani maslahat mefsedet üzerine bina olmuş. E, ne zarar göreceğiz ne zarar vereceğiz karşı Bu da usulür fıkhın olmazsa olmaz hadislerinden olmazsa olmaz asıllarından olduğu için bu hadiste ne olmuştur? Fakihlerin yanında meşhur mertebesine ulaşmıştır. İşte bu zikrettiğimiz hadiste alim alan herkesin cehenneme dair varid olan naslar arasında meşhur olan birçoklarının bildiği e, hadislerden bir hadistir. ebul Faraj diyor ki İhtara Melik Rahimi Allah licemi salavat ev walı ya. Şimdi hadisin e, girişinde ne diyor? Cehennem ateşinin sıcaklığından bahsediyor ve diyor ki e, başka rivayetlerde bu bap'tan nakledilen rivayetlerde İla işte dal harra fe abridu Yani sıcak çok arttığı zaman çok yükseldiği zaman namazı soğuk vakti bırakın diye Resulullah'ın hadisi var. Bu bapta bunu zikretmişler Aleyhisselatü Vesselam'da. Alimler demişler ki normaldeki biz bunu çok fazla zikretmiştik önceki baplarda. En faziletli namazın vakti namazın ilk vaktidir. Yani ecrin büyük olduğu, faziletin büyük olduğu vakit vaktin ilk vaktidir. Ama peygamber burada tam zıttına bir şey söylüyordu. اِذَا işte الْحَرْءِ فَاَبْرِدُ عَنِ السَّلَىٰهِ yani sıcak yükseldiği zaman namazı geciktirin. Öyle mi? Alimler işte bunu cem etmeye çalışmışlar. Bu nasların her birini cem etmeye çalışmışlar. E, Ebu Ömer İbni Abdülber diyor ki e, bu sözün diyor hücceti bu bapta meşhurdur. Daha önceki baplarda da geçmiştir tafsilatıyla diyor. Ve bu noktada varid olan eserlerin hepsinde genel bir kural vardır. Namazın en faziletli vakti namazın namaz vaktinin ilk vaktidir. Bu genel bir kuraldır. Ancak yapılan istisnalar vardır. Bunlardan bir tanesi de öğlen namazının vaktine dairdir. O da sıcak arttığı zaman namaz ne zaman? Çünkü öğlen güneşin en tepede olduğu, dünyaya en yakın olduğu, güneşin etkisini dünyaya en tesirli bir şekilde gösterdiği ve sıcaktan insanları biz Türkiye'de çok bilmiyoruz ama yani gerek Suudi Arabistan'da umre için gittiğimizde kaldığımızda gerek Mısır'da yaşadığımız dönemde biz hep Arap ülkelerinde o hadiste bahsedilen sıcak ne demek olduğunu biliyoruz. Yani insanlar evinden çıkmaz evinde oturur. Kimse dışarı çıkmaz. Öyle şiddetli bir sıcak vardır. Ee, özellikle bu ekvator denen dünyanın tam ortasındaki çizgiye yakın olan coğrafik bölgelerin hepsinde bu böyledir. Dolayısıyla böyle ağır bir durum söz konusu olunca şeriat ne üzerine kurulmuştur kardeşler? Kolaylık üzerine kurulmuştur şeriat kolaylık üzerine kurulmuştur. Öyle bir rahmetli bir e, Rab'be ibadet ediyoruz. Allah hamdolsun. Geçen haftada kısmen bahsettim diye hatırlıyorum. Bizim dinimizin furu, yani ibadetler babı Allah'ın Allah kulları yaptığı teklifler babı kolaylık esası üzerine kurulmuştur. Kulu meşakkate sokmayacak, kulu zorlamayacak, kula kolaylık olacak, kolay, e, kul için hayırlı kapıları açıp onun masalatını gözetecek Emirler ve sınırlarla şeriat gelmiştir Allah'ın dolusu. Sıcağın şiddeti de insanlara eza eder. Şimdi biz bunu çok anlamıyoruz. Birazdan bu noktadaki yorumları aktarırken anlayacaksınız inşallah ne demek istediğimi. Biz neden anlamıyoruz? Biz çünkü topraktan bir zeminde namaz kılmıyoruz arkadaşlar. Eğer e, cahiliyede plaja gidenler vardır ki Müslüman işi olmaz. Oralar günah yuvaları, pislik yuvası, kadın erkek karışık denize girerler. Ama biz biliriz ki cahiliyeden veya İslam'da iken kardeşlerimizle beraber toplanıp kafirlerin olmadığı, kadınların olmadığı, kendi başımıza denize girdiğimiz plajlar olabilir. Oralarda öğlen vakti kumun en kızdığı, en sıcak olduğu, ayakları kavurduğu üzerine hani bir şey olmadan yatamadığı vakittir. Düşünün ki o zaman mescit kumdan öğlen vaktine kadar güneş kumu öyle bir kızartmış ki, öyle bir yakmış ki. Sahabe ne yapamıyorlar, secde edemiyorlar, secde ettiklerinde alınları yanıyor, dizleri, ayakları yanıyor, elleri yanıyor Sahaben. Koyduğunda sıcaktan böyle kor gibi ellerini yakıyor. Elbiselerine gelince sahabeye soruyorlar, hani sizden biri sadece avretini mi örterdi diyor. Tabinden biri sahabeye soruyor, bizden kim diyor iki parça kumaş bulurdu ki diyor, bulduğu bir parça kumaş vardı, o, o kadar fakirlik yaşadık diyor. Onda da diyor avret yerimizi örterdik biz diyor. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin yapılışında, imarında çalışırken insanlar taşları, kerpiçleri şu omuzlarıyla taşıdıkları için omuzları yara olduğundan dolayı peygamber de onlara yardım ettiği için aleyhissalatü vesselam Allah Resulü tam altındaki örtüyü açıp çıkartıp taşın altına koyacakken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah ona baygınlık indiriyor ki avreti açılmasın diye peygamber bayılıp düşüyor aleyhissalatü vesselam. Bakın peygamberin başka örtüsü yok ki alt avretini kapatsın da omuzunu yaralayan kerpiçlere dair o kumaşı oraya araya koysun. Yani Sahabe bu kadar zorluk günleri geçirmişler, sıkıntı günleri. O yüzden kimse başına gelen sıkıntı, vela ve musibetler sıkıntı saymasın. Yani çocuğumuz mızlanmasına, kadının mızlanmasına benzer. Bizim başımızdaki belaları oturup ağlamamız, mız mızmızlanmamız. Sahabenin başına çok büyük belalar vardı. Allah subhanahu ve kime bela verirse, Allah Allah'ın verdiği o belaya da kim sabrederse, Allah onu insanların akledemeyeceği büyük mertebelere uğraştırır. Allah onu insanların idrak edemeyeceği büyük nimetlere, faziletlere ulaştırır. Allah subhanahu ve bizi ve sizi sabredenlerden kılsın. İbn-i Kasım bu noktada tabi dediğimiz gibi öğlen namazını istisna etmişler. Onun haricinde genel kural ne? bütün namazların ilk vaktinde kılınmasıdır kardeşler. İbnül i Kasım diyor ki Malik'ten <gülüyor> rivayet edildi ki diyor öğlen namazı öğlen namazı diyor kışta ve yazda ister cemaat ister tek olsun Ömer'in diyor şeylerine yazdığı üzere Ömer'in kendi valilerine yazdığı üzere diyor öğlen namazını Malik'ten bu da rivayet edilmiş ki sıcak da olsa ilk vaktinde kılmak. Sıcak da olsa ilk vaktine. Çünkü birazdan gelecek inşallah Habbab İbni Eret hadisi var. E, bu mezhebe gidenler bu görüşü tercih etmişler. Hab Habbab İbni Eret radıyallahu anhu diyor ki şekevna ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harri ramadai felem yeşkuna. Biz peygambere diyor şikayet ettik sıcağı. Öğlen namazındaki kumun sıcağını. Peygamber bize şey vermedi. Bundan dolayı özür saymadı diyor. Yani gene ilk vaktinde kılacaksınız dedi diyor. Şimdi burada bu ihtilafı fakihlerden anlatacağız. Bu eğer işte öğlen sıcağı artarsa namazı geciktirin. Hadisini nasıl anlayacağız? Alimler burada ihtilaf etmişler dediğim gibi. Doğru olan mezhebi en sonunda cemedeceğiz ama burada gene Iraklıların bir görüşü var. Iraklılar dediler ki kışta yaz da olsa öğlen namazı dediler. Ee, şey yapılır, öğlen namazı ilk vaktinde kılınır dediler. Böyle bir istisna yoktur. Bunu da Ebu Hanife ile arkadaşları, ashabı söylediler. Ama dediler, e, insan geciktirebilir, o faziletten mahrum kalır. Yani insan sıcak etkisiyle beraber namazın vaktini geciktirirse insan orada ne yapar? Ecir'den geri kalır dediler. Burada Diğer bir görüş mesele, diğer bir grup fakı meseleyi cem ederken diyorlar ki soğuk vakte bırakmak bir ruhsattır diyorlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ya İza işte tahlhara fe abridu yani sıcak şiddetlendiği anda siz namazı geç vakte erteleyin dedi ya Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki bu ruhsattır. Biz şeriatın genel kaidelerinden ve kurallarından biliyoruz ki ruhsatlar Ruhsatlar zor durumlarda tanınmış kolaylıklardır. Yani illa amel edilmesi gereken şey değildir. Amel edilmesi gereken şey nedir? Azamettir. Tıpkı ikrah meselesinde olduğu gibi. İkrah şer'an bir ruhsattır ama tavsiye edilen nedir? Azamete yapışmaktır. Tavsiye edilen azamete yapışmaktır. Ruhsatlar babu irdelendiği zaman şeriatta hangi ruhsat varsa bu sadece Tanınan bir kolaylıktır ama şeriat gene neyi tavsiye etmiştir? Azamete yapışıp doğru olanla amel etmeyi tavsiye etmiştir. Öyleyse dediler bu görüşe giden fakihlerin cumhuru ki en bize de sevimli olan görüş budur. Namazların en büyük ecirleri namazların ilk vaktindedir. Ancak bu tarz insanlara eza verebilecek durumlar hasıl olduğu, zaruretler hasıl olduğu zaman şeriat namazı geciktirmek noktasında ruhsat tanımıştır insanlara ki Allah'ın doğrusunu bilendir, bize sevimli olan bizim tercih ettiğimiz bu kadar fakihin ihtilafından ve görüşünden çıkardığımız netice budur. Bu Habbab i̇bn Eret'in hadisi de zaten bu noktada açıkça bir delildir. Bu, Müslim'in sahinde tahriyip ettiği İmam Nesai'nin de çıkardığı bir hadis. Yani zayıf bir hadis değil. Habbab diyor ki biz Peygamber'e şikayet ettik de bizi özürlü saymadı Aleyhisselatü Vesselam. Yani dedik bak sıcak, bunlar bize biraz sıkıntı yapıyor. Biliyorsunuz ibadette eziyet çekilirse ibadette eziyet çekilirse, o kula ecir ve mükafat olarak yazılır. Yani ecir artar kulun. Her yerde mi? Hayır. Bakın bu sözler hep mutlak, hep şeriat bunları kayıtlamış. Neden? Şeriat eğer o eziyeti makbul saydıysa onun ecri vardır. Tıpkı Kabbab İbni Eret'in Resulullah'tan naklettiği bu hadiste olduğu gibi. Resulullah'tan naklettiği bu haberde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam. Orada şikayet ediyorlar, peygamber mazur saymıyor. Demek ki orada çekilen eza tıpkı Allah yolunda cihatta müminin çektiği eza gibi değil mi? Cihat Allah'ın emirlerinden bir emir. İnsan canını kaybeder, insan uykusuz kalır, insan aç kalır, insan yorulur, insan sıkıntı ve meşakkat çeker. Diyebilir miyiz şeriat kolaylıktır, insan bundan geri durması gerekir? Hayır. Niye? Niye? Buradaki meşakkat övülmüş meşakkattır, bunda hayır vardır. Peki yerilmiş meşakkat var mıdır? O da vardır şeriatta. Bir gün Peygamber sallallahu anh hutbe verirken adamın biri hutbe sırasında cumaya geldiğinde güneşin altında duruyor. Ayakta duruyor, güneşin altında duruyor. Diyor ki bu niye böyle yapıyor? Diyorlar ki ya Resulallah o kendince hani şey yapıyor. Ne kadar eziyet çekersem o kadar hayırlıdır. Ayakta durayım, güneşin altında durayım ki eziyetim çok olsun, ecrim çok olsun. Peygamber onun yaptığından nehy ediyor Aleyhisselatu vesselam. Bak burada da aynı mantıkla hareket etti ama olmadı. Neden? Çünkü şeriat o meşakkatı muhtader bir meşakkat saymamış. Dolayısıyla hak sözü yani sözleri yerli yerine koymak lazım ki sözler yerine konulsa hak olurlar yoksa batıl olurlar. Doğru sözler batıl manalarla irade edilirse batıl olur. Ama doğru sözler doğru yere konulursa onların adı hak söz olur kardeşler. Nedir o hak sözde? Allah Azze ve Celle'nin meşakkati kullardan kaldırdığıdır. Ama nerede Allah'ın meşakkati meşakkat saymadı bu ikinci okuduğum hadiste olduğu gibi. Ama Allah Azze ve Celle kullara bazı teklifler yapmıştır, cihat gibi, değil mi? Namaz gibi, itaat gibi. Bunlar et nedir? Meşakkatlerdir. Insana zor, ağır gelen işlerdir. Bunlar da kul. Şeriat emrettiği için bu meşakkatlere katlanırsa ve bu Emre itaat ederken ne kadar fazla meşakkat çekerse o kulun ecri de mükafatı da o kadar büyük olacaktır. Demek ki kelimeleri yerlerine koymak lazım. Ömer'in dediği gibi radıyallahu anhu diyor ki Ömer radıyallahu anhu bu Kur'an Arapçadır. Sözü yerli yerine koyun. Sizin dininizi Arapçayı bilmeyen acemlerden başka kim tahrif etti diyor. Ömer radıyallahu anhu. Zaten İslam'daki bidatların çıkışı Arap olmayan Acem kavimlerin İslam'a girdikten sonra Kur'an'ı okumaları, Kur'an'dan anladıkları batıl anlayışları İslam yapmalarıyla beraber başlamıştır. Yani İslam dinine çıkan ilk musibet budur. Dinin ilk tahrifi bu şekilde başlamıştır. Allah bize afiyet versin çünkü biz Acem bir kavmiz. Yani Türkler Acem bir kavmiz. Aslen Arap değiliz. Bizim üzerimizdeki bu Acemlik sebebiyle gerek Kur'an'ı gerek sünneti talim ederken ve okurken Allah göstermesin, eğer kelimeleri yerli yerine koymazsak çok büyük hatalara ne yapabiliriz? Sapabiliriz. Kelimeyi yerli yerine nasıl koyacağız? فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ Bilmiyorsanız bilenlere soracaksınız. Biz ne yapacağız o zaman? İlim sahiplerine Arapça da derinleşmiş. Arapçayı tabi sadece mutezilenin yaptığı gibi lügat manasında derinleşmek değil de sahabenin anladığı mana üzere sünnet sahibi, ehli hadisin yaptığı gibi Arapçayı bilen insanların bu kelimelere hangi manalar yüklediklerini Bulacağız ortaya koyacağız Ve Kur'an'ı ve sünneti öyle anlamaya çalışacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'e sorulmuş Gene İbni Abdelber Rahimeullah Naklediyor Diyor ki ben Efrem diyor ben Ahmet bin Hanbel'e dedim ki Diyor bir gün أي الأوقات أعجب ile, hangi vakitler seni taçüp ettirir yani hoşuna gider hangi vakitlerde namaz kılmak seni taçüp ettirir Avvalul awqatü acabu ila fi salavati kulliha diyor ki bütün namazlarda ama bütün namazlarda ilk vakitler beni taçüp ettirir illa fi salatayn iki namaz müstesna diyor Ahmet bin Hanbel Salatül işa'il âhire ve salatuz zuhri fi'l harri yubridu biha diyor ki Geciktirilen son namaz olan yatsı namazı ve bir de sıcak çıktığı zaman soğuk vakte bırakılan öğlen namazı. He demek ki İmam Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilen bir görüşe göre de namazlar genel kaide gereği. ilk vaktinde kılmak ecirlidir ve büyük fazilete sahiptir ama bu noktalar istisna yapılmıştır. Genel mutlak kaiden istisnası neyle yapılabilir arkadaşlar? Gene şer'i başka naslarla, şer'i o naslarda ne yaptık az önce zikrettik. Mesela sıcak olduğunda Nebi Salsar neyin ruhsatını vermiş? Soğutun demiş. Veya başka önceki derslerde aldığımız üzere yatsı namazını kılarken bir gün kadın çoluk çocuk uyumuş o kadar bekletmiş. Sonra mescide çıkmış demiş ki işte namazın vakti budur demiş. Yani eğer insanlara meşakkat olmayacağını bilseydim bu vakitte kılmalarını emredenir. O mutlak kaideyi, istisna yaptığımız şeyleri neyle yapıyoruz? Akılla değil, başka şer'i naslarla yapıyoruz. Yoksa ne düşerdi şer'i nas olmasaydı o konuda? Bize düşen umumu, ıtlakı üzerine bırakmak olacaktı usulen kardeşler. Tabi hadiste ne diyor? فَاَذِنَ bir بِنَفْسَيْنِ Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala cehenneme bir kısmı bir kısmının yemesinden dolayı Ateşi bu kadar şiddetli olmasından dolayı izin verdi ferahlasın diye. İki kere nefes izni verdi Allah Azze ve Celle. Nefsun fiş şite ve nefsun fi's-sayf. Biri kışın, biri de yazın aldığı nefesti şeyin, cehennemin. Tabii bu konuda sahabeden bir cemaatten rivayetler gelmiştir bu hadisle alakalı olarak. Diyor ki bu hadiste femet ta'ravna min şiddetil-berd fezâlik min Diyor ki kışın soğuğundan Hissettiğiniz o şiddet zemheridir, cehennemin zemheridir. Ki hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cehennemdeki azabın sadece yakmakla yani sıcak ateşle, alevle ateşle yakmak olduğunu değil, soğuk olan, aşırı soğukla, kar soğuğuyla beraber de yakmak olduğunu haber vermiş. Mesela özellikle bugün tıpta kullanılan bir metottur, yakma metodudur, buzla tedavi. Özellikle bu yüzlerde çı çıkan sivilce akne gibi şeylere özel böyle bazı cihazlar var. Eksi 20, eksi 12 mesela böyle soğukluğu sağlayan böyle e, kulak karıştıracağı şeklinde bir şey. Onun ucunda soğukluk var. Onu dokunduruyor ve sivilceyi akneyi yakıyor. Yani bu soğun yakışı zaten bizim Erzurum gibi soğuk memleketlerde bilinir. Bizim oranın insanları mesela genelde soğuktan yanarlar. Kıpkırmızıdır yüzleri. Yani zannedersin adam beyaz tenli denize gitmiş, güneşlenmiş de yanmış öyle değil. Onu yakan şey aşırı soğuk. Çünkü soğuğun da yakma etkisi var, sıcağın da yakma etkisi var. O yüzden rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin bulduğunuz aşırı şiddetli soğuk cehennemin zemheri soğuğudur. Zemheri azabındandır diyor. Ve hadisin devamında وَمَا تَرَنَ مِنْ شِدَّتِ harri فَهُوَ مِنْ Bulduğunuz aşırı sıcak da Cehennemin semumundandır. Hani bu filmlere falan şimdi bu ismi veriyorlar. O Kur'an'da geçtiği için Allah cinleri ve şeytanları anlatırken söylüyor. Dumansız ateş demek. Yani sizin o bulduğunuz aşırı sıcak, şiddetli sıcak da nedir? Cehennemin o dumansız ateşinden kaynaklanan aşırı şiddettir. Allah bizlere afiyet versin. Allah bizi cehennem azabından azat etsin, kurtarsınlar. Burada tabi alimler demişler ki, Burada cehennemin Rabbine şikayet etmesi yani bir insan olmayan, cin olmayan, nefis taşımayan, aklı olmayan yani ki oralar nefis ve akıl taşıması orası da konuşulacak şimdi inşallah. Bu tarz insan ve cin gibi mükellef olmayan gene Allah'ın mahlukatından birer mahluk olan bu tarz cisimlerin konuşması Allah'a şikayette bulunması caiz midir değil midir? Acaba burada irade edilen zahir midir yoksa mecaz mı vardır? Fakihler burada da ne yapmışlar? İhtilafta bulunmuşlar. Bir kısım fakih demişler ki, e, burada tabi İbn-i uzun uzun onlardan naklediyor görüşler, fikirler. Bu mecazınadır demişler, zahirine değildir demişler. Yani cehennemin şikayet etmesi. Ama bunlar hata etmişler. İbn-i de hatalarını burada beyan ediyor. Diyor ki doğru zahir olan görüş nasıl zahirine bırakmaktır diyor. Ta ki zahirinden hamledip mecaza yoracak, zahir manayı mecaza götürecek bir delil gelene kadar nasıl ne üzerine bırakmaktır? Zahir üzerine. Kaldı ki cisimlerin konuştuğuna dair tek delil bu hadis değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örneği vardır. يَوْمَ تَشْهَدُ ve اَسْنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ O gün elleri, ayakları ve dilleri onların aleyhine şahitlik eder. E şahitlik manası nedir? Şahitlik fıkıhçıların usulcülerin kitaplarında bu fıkıh bablarında şahitlik mevzusunu irdelerken söylediği gibi birinin hakkı beyan etmesidir, söylemesidir, ilam etmesidir. Demek ki dil, el ve ayak orada ne yapacak? Konuşacak. Bir Kur'an'daki bu delildir mesela. Ve inne min şey'in illa yusabbihu bihamdihi. Hiçbir şey olmasın ki şey kelimesi ne için geçerlidir? Yaratılmış bütün mahlukat için geçerlidir. Çok genel bir kelimedir. Her şeyi içine alır. Türkçe'ye geçtiği için ben böyle biraz saçma cümleler kuruyorum. Çünkü Arapça'da şey kelimesinin kullanılışıyla içerisine yüklenen manayla Türkçe biraz farklı bir dil olduğu için geçişi farklı olduğundan ben böyle izah etmek zorunda kalıyorum. Şey her şeyi içine alır. Şey kelimesi. Çok geneldir. Allah diyor ki hiçbir şey olmasın ki Allah'ı tesbih eder. Ama biz bunu ne yapmayız? duymayız kuşlar, ağaçlar, taşlar, böcekler, denizler ki buna dair şeriyatta çok nasıl var. Denizler her gün Allah'tan izin ister insanları yutmak için. Allah'a karşı yaptıkları isyandan, işledikleri haram ve fısktan dolayı Allah denizleri tutar diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani deniz Allah azze ve Celle'den konuşarak bir talepte bulunuyor. Tıpkı cehennemi konuşup talepte bulunduğu gibi. Veya şu hadiste, şu ayette olduğu gibi ya cibal ev bi maahu Allah ne yaptı? Rüzgarları, dağları kimin emrine verdi? Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdi. Kendinden bir fazilet, bir nimet olarak. Yani ey dağlar onunla beraber Allah'ı tesbih edin diyor ayette. Ya جِبَلِ اَوْوِ بِهِ ahu, Onunla beraber Allah'ı tesbih edin, Allah'ı zikredin. يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِي وَالْاِشْرَقِ O yerlerde ve göklerde var olanlar, ağaçlar, dağlar, taşlar sabah ve akşam Allah'ı zikrederler. يَوْمَ نَكُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَكُولُ هَلْ مِنْ مَزِيْهِ O gün cehenneme sorarız doldun mu? Kaf suresindeki ayet, o gün cehennem der ki daha var mı ya Rabbi, daha var mı diye Allah Azze ve Celle'den talepte bulunur. Bu cisimlerin hepsi konuşuyorlar. Bu cisimlerin hepsi Allah Azze ve Celle'nin kulları ve bu cisimlerin hepsi hakiki, zahir manada görüldüğü gibi bu yeteneklere sahipler. Öyleyse bu hadisi zahirinden hamledip mecazına götürecek Tevillerin ve yorumların hiçbirisi muhteverdeğidir. Bu konuda bu görüşe sapan alimler hata etmişlerdir. Allah hepsini bağışlasın. اِذَا رَعَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدْ سَمِعُ لَهَا تَغَيُّذًا وَزَف۪يرًا Sen diyor cehennemi uzaktan gördüğünde, işittiğinde onun kaynadığını, fokurdadığını ve ondan böyle tagayyüzen ve zafira, kızgınlıkla insandan çıkan bağırtı, çığlık var ya onun adıdır. Ondan bu tarz bir çığlığın, bir e, Uğultunun ve gürültünün çıktığını duyacaksın diyor. Cehenneme yaklaştığın uzaktan cehennem getirildiği zaman mülk süresinde olduğu gibi. Hani geçen hafta tefsir dersinde anlatmıştık ya ses nedir? Korkutucu ve ürkütücü bir şeydir. Allah birçok kavmi sesle helak etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kafirlere verdiği azap sadece cehennem ateşinde yanmaları değil duyacakları o şiddetli ağır seslerdir. Allah Azze ve Celle az önce dua edip, temenni ettiğim gibi bizi o ateşten o şiddetli azaptan muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle bizi azat etsin. Tabi burada e, İbne Abdilber Rahimahullah bu tarz şeylerin mecaz değil hakiki olduğuna dair e, Arap şiirlerinden deliller getiriyor. Bunlar lügavi Arapça olan şeyler olduğu için e, bu konuda da hani e, sizlerin gerektiği kadar gerek bizlerin Gerektiği kadar Arapçaya vakıf olmaması sebebiyle ben bu şiirleri size tek tek anlatıp onlardan istidlal yapabilecek ne ilme sahibim ne de siz bunu anlayacak ilme sahipsiniz. O yüzden bu şiirleri geçiyorum. Ama Arap şiirlerinden deliller getiriyor ki Araplar ne yapmışlar? Bu tarz şeyleri hakiki manada kullanmışlar. Bundan mecaz irade etmemişler. Yani cisimleri konuşturmuşlar. Bunlar da mecaz olmamış. Bunlar da ne olmuş? Hakikat olmuş. Arap şiirlerinde de bu ölçü var. Biliyorsunuz Kur'an Arapça, Resulullah'ın sünneti Aleyhisselatü vesselam'ın Arapça. Arapçanın doğru anlaşılması nasıl sağlanmalı? Onun bunun aklıyla söylediğiyle değil, Araplar o gün nasıl kullanıyordu ona bakılmalı. Yani bugünkü Arapların Arapçası o öncekilerin konuştuğu Arapça değil, çoğu anlamaz, bilmez. Yani mesela Arap ülkelerine gidin. Arap ülkelerinde basılan Kur'an'ı kelimelerin yanlarında işaretler vardır. Bazı kelimelerin Arapça şerhini yazarlar. Çünkü Arap adam bilmiyor. O sözde hangi manaya gelir? Kullanılmıyor ki. Yani önceden çok önceden ataları kullanmış. Şimdi Arapların kullandığı 300 tane söz var. Gündelik hayatlarında. Geldim, gittim, oturdum, kalktım. Ataları 30 bin kelime kullanmış. Nasıl bilsinler ki o kelime hangi manadaydı. O yüzden bugün Arapları dahi bu tarz izahlar, şerhler ve açıklamalar olmadan bu tarz Kur'an-ı Kerim'deki birçok ibareyi anlayamıyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerimleri kenarlarında notlarla basılı şekilde bulabilirsiniz. Dolayısıyla... Daha Arapların dahi Allah ve Resulünün neyi irade ettiğini e, Arapçayı bilmeden anlamadığı e, bir vakıada, bir durumda bizler gibi acem olan kavimlerin e, bu tarz Arapça usulleri, Arapça var olan bilgileri ve ilimleri elde etmeden Allah ve Resulünün irade ettiği doğru manayı anlamamız bunlar e, bir misal vermek gerekirse hani insanın güç yetiremeyeceği bir okyanusta büyük bir denize dalıp orada Mücadele edip uğraşmasına benzer. Biz de buradan ne yapamayız? Yani Allah göstermesin bu denizin içerisinde boğuluruz ve çıkamayız. Burada tabi Arapça bir kelimenin manasını irdelerken sadece Arapça logatına bakmayacağız. Kamusuna bakmayacağız. Yani kamus dediğim şey sözlük. Nereye bakacağız? O dönemin cahiliyesi ehli ki Allah Kur'an'ı kimin dili üzerinde indirdi? Kureyş'in dili üzere indirdi. Öyle değil mi? Kureş kabilesinin konuştuğu Arapça dili üzere indirdi. O zaman Kur'an'daki manalar Kureş'in Arapça'ya yüklediği manalarla ancak anlaşılabilir. Onu da nereden bileceğiz? Cahiliye dönemi şiirlerinden bileceğiz kardeşler. Ve dediğim gibi İbn-i babun sonunda da demiş yani Allah ve sözü açık bir delil gelene kadar neye hamledilmesi gerekir? Hakiki olarak zahir manasına Hamle edilmesi gerekir ta ki hakikat onu mecaza götürene kadar. Peki bu usul kaidesi hangi başka bir itikadi geçmiş tartışılan bir mesele ışık tutar? Hayırdır. Yok. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tabiidine. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tabiidine. Ne dedi e, Eş'ari ve Maturidi Bidatçılar veya başka Cehmi ve Mu'tezile e, sapıklar? Dediler ki Allah elden yani Allah'ın eli onların eli üzerindeyken kasıt Allah'ın yardımıydı dediler. Yani el burada mecazi dediler. Halbuki ne Allah'tan ne de Resulü'nden bir burhan yok onların yanında. Hiçbir delil yok. Aksine zıttına deliller var öyle mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Rahman iki eli vardır ikisi de sağdır diyor. Gene Adem Aleyhisselam'ın e, uzun Miraç hadisesinde Adem aleyhisselam ile alakalı konuşmayı naklederken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselama gelip insanlar diyorlar ki sen Allah'ın eliyle yarattıysın diyorlar. Her peygamberin özelliğini sayıyorlar. Diyorlar sen Allah'ın eliyle yarattıysın. Git Allah'a şefaat et. Allah artık hesaba başlasın. Yeter bu mevkif bizi mahvetti. Çünkü o gün o mevkifte o duruşta insanlar tere, gözyaşına, kana bulanacaklar. Yani her biri çok ağır bir düşünün ya elektrik Su e, sırasına giriyoruz da şimdi kalktı önceki gibi değil de elhamdülillah. Yani önceden bir kuyruğa giriyordun bir fatura ödemek işkence bir günün bitti. Bir ilaç kuyruğu vardı hastanelerde günün bitti kuyrukta geçiyor. İnsan sıkılıyor daralıyor kalabalık bunalmış ter sıcak öyle mi? Yani düşünün mevkifin ağırlığını düşünün binlerce yetmiş bin sene geçmiş insanlar hesap bekliyorlar ha. Hiç kimse daha hesaba dahi alınmamış. Artık cehennemlikler diyecek cehenneme razıyız yani. Yeter ki şu bitsin artık yani. Artık hesabımız görüyoruz. Bu beklemek bizi mahvetti. Beklemek insanı sıkan bir şeydir. Dünyada biliriz biz bunu. Yani birçok yerde beklemek bizim hoşumuza gitmez. Kerih görürüz. Sevilen ve kerih görülen şeyler ahirette de aynılar. Ahiret sahnelerinde de aynı şeyler. İnsan aynı insan. Değişmiyor. Netice itibariyle... Allah Azze ve Celle Subhanahu wa Taala'nın bu ağır meşakkati kaldırması için Adem'e dediler ki sen Allah'ın eliyle yarattığısın. Eğer elden kasıt kudret olsaydı Allah bütün insanları bütün yarattıklarını zaten kudretiyle yaratmıştı. O zaman Adem'in ne özelliği olacaktı ve neden insanlar diyecektiler Adem sen Allah'ın eliyle yarattığısın. Çünkü bu mecaz değil hakiki manada Allah'ın eldir ama haşa Allah yarattıklarına benzemez. Kim Allah'a yarattıklarına benzetirse o kafirdir. Allah'ın eli insanların eline benzemez haşa. Allah'ın eli fillerinkine haşa benzemez, maymunlarinkine haşa benzemez. Yarattığı hangi canlı varsa, onun eli varsa Allah'ın eli onların eline benzemez. Dolayısıyla bu tarz isim ve sıfata dair naslarda sabit olan ifadelerin hiçbirisini hakiki manasından mecaza hamledip işte Allah burada şunu kastetti, Allah burada bunu kastetti demek gibi bir yetkiye sahip değiliz. Bu, ehli sünnet ve cemaatin üzerinde olduğu sahabeden sahabeden tabiinin öğrenmiş olduğu değişmez bir kaide, değişmez bir kuraldır. O da nasların hakiki manasından mecaza götürecek. Başka bir delil gelmedikçe zahirine hakikatine bırakılmasıdır, kardeşler. Evet. Şimdi diğer hadis, inşallah. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مالو الأسود بن سفيان عن ابي سلم بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن سوبان عن إبي خرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن صلاة فإن شدت الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فإن لها في كل عام بنفسين نفس في الشطاء bu nefesim fissayf. Ebu Hale radallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıcak şiddetlenince öğle namazını biraz serinliğe geciktirin. Sıcağının şiddeti cehennemin nefes alıp vermesindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle sürdürdü. Cehennem Rabbine şikayette bulundu. O da iki sefer nefes almasına izin verdi. Bir nefes yaz mevsiminde, bir nefes de kış, kış mevsiminde olmak üzere. Evet, geçen haftalarda olduğu gibi inşallah önce hadisin senedindeki ricallerden Bismillah deyip başlayacağız. Abdullah İbni Yezid, Mevla Esvet İbni Sufyan, Esvet İbni Süfyan'ın kölesi olan Abdullah İbni Yezid, hadisin ilk ravesi. Bu, İmam Mali'nin şeyhlerinden biri. İmam Mali'nin hocalarından, şeyhlerinden birisi. Kendisi sıka bir ravi. İmam Malik Abdurrahman İbni Yezhak gibi ilim sahipleri, onu e, tabi nesebi noktasında bazı ihtilaflar var. Ben ona çok girmeyeceğim. Ama o ihtilaflarda Malik ve İbni İshak kendisinin sika olduğunu, sahabe e, soyundan geldiğini söylüyorlar. Sahabe torunu veya çocuğu olduğunu söylüyorlar. Ben şu an onu tam hatırlayamadım. E, Ukayli'ye zikrediliyor. Bu Abdullah İbni Yezid denen ravi. Diyor ki Abdullah İbni Ahmet İbni Hambel Ahmet İbni Hambel bize haber verdi ki Sealtu Ebi ben babama sordum. Abdullah ibni Yazid. Yani oğlu babasına sormuş. Yani Abdullah ibni Yazid, eee Esvet Asvat ibni Süfyan bu adam hakkında sordum. Fakale fikatun dedi ki bu adam sikadır, güvenilir ravidir. Ves'atu anhu Yahya ibni Ma'in. Aynı adam hakkında Yahya bin Ma'in'e de sordum. O da dedi ki fikatun bu adam sikadır. Malik ve Les ibni Sa'd da bu şahsın sikadır, güvenilir bir ravi olduğunu söylemişler. İmam Malik de Muvatta'da Merfu olarak beş tane hadis rivayet etmiş. Abdullah İbni Yezid'den Esvet İbni Süfyan'ın kölesi olan Abdullah İbni Yezid. Çünkü benzer isimler gelebilir. Özellikle Mevla Esvet İbni Süfyan dediği zaman Süfyan oğlu Esved'in kölesi. Yani bu Abdullah İbni Yezid sıka bir ravidir, hadisin makbuldür, alimler yanında katında. Tabi burada e, hadis zahiren metnen önceki hadisle aynı. Burada hangi mesele üzerine duracağız? Burada ehli sünnet ve cemaatle bidat taifeleri olan muhtezî ve havariç arasındaki bir ihtilafa işaret edeceğiz. O da şu: cehennemin şu anda yaratılmış var olduğuna iman etmek meselesidir. Yani cehennem şu anda cennet şu anda hazırdır, yaratılmıştır, vardır. Bunu İslam, kendini İslam'a nispet eden taifeler ve gruplar arasında ile hariciler inkar etmiştir kardeşler. İbn-i Abdülber, Ebu Umar diyor ki اَدَّلَاِلُ مِنَ الْاَاثَرِ كَثِيرَةٌ عَلَى عَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَتُ <gülüyor> مَخْلُوقَتٌ Birçok eser, birçok rivayet, birçok hadis açıkça delalet ediyor ki cennet şu anda yaratılmıştır, vardır. وَالْنَارُ <gülüyor> مَخْلُوقَتٌ Aynı şekilde cehennem de nedir arkadaşlar şu anda yaratılmıştır vardır mahluktur. Famin zalike kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin sözlerinden bir tanesiz buna zaten işaret eder. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alayhi mafadu bil ghadati vel ashi" sizden biri öldüğü zaman kabrindeyken varacağı yer, oturacağı yer ister cennetten inkan min ahli'l cenne ahli'l cenne. Cennettense ona kalacağı yer arz edilir kendisine gösterilir arz edilir. Va ink cehennem ehlinden olan kişilere de, cehennemden makadı oturacağı yer kendilerine arz edilir gösterilir. Ve buna benzer anar yu oradun aleyha ve vaashiya suresindeki bu ayeti de delil getirmiş alimler. Firavun ve adamları gece gündüz ateşe sunulurlar. Kıyamet günde en şiddetlisine sokun denilir. Buradaki ateşi sunulmayı da bu manada saymışlar. Çünkü insan kabirdeyken eğer cehennem ehlindense ona bir azap tattırılacak. Ve cehennemden bir delik açılacağına, oradan kişiye bir atlev geleceğini anlatıyor naslar. Veya cennet ehliyse kabrinden gene bir delik açılacağına, oradan nurun kabrin içerisinde aydınlatacağına dair gene naslar var. Tabi ile haricilerin ortak bir vasfı var. Onlar hadisten cahil adamlar. Zaten Ali e, İbni Ebi Talib radıyallahu anhu e, haricilerle tartışmaya gönderdiği zaman haricilerle tartışmaya gönderdiği zaman İbni Abbas'a diyor ki onlarla peygamberin sünnetiyle mücadele et çünkü onlar sünnetin cahilidir diyor. Onlarla sünnetle mücadele et onlar sünnetin cahilidir. Dolayısıyla bu meseleler de yani cennetin ve cehennemin şu an varoluşu da sahih sünnette sabit olan sahih hadislerle ispat olunduğu için Mu'tezile ve havariç bunu inkar etmişler. Bu itikadi meselelerden bir tanesidir. Ehl-i sünnetle bidat taifelerini birbirinden ayıran. Biz sünnet sahipleri, sahabenin yolunu takip eden insanlar olarak iman ediyoruz ki cennet de cehennem de şu anda yaratılmış, hali hazırda bulunmaktadır. Bunu destekleyen çok hadis var. Senetlerini tek tek getiriyor. şahıslar, ricelleri zikrederek Ebu Ömer İbni Abdilber. Ebu Hureyre'den mesela geliyor hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki: "Lamma khalaqallahu'l-cenne." Allah ne zaman ki cenneti yarattı. "Qale ya Cibril." Dedi ki: "Ey Cibril, idha fanzur ileyha." Git ve cennete bak. "Qale fezahaba fe ileyha." Gitti ve cennete baktı. "Faqale ya Rabbi ve izzetik." Ya ey Rabbim dedi. "İzzetine senin yemin olsun ki laya sınav bi hazihi ahad." Bunu kimse işitmesin ki illa dakhalaha. Ancak o cennete girecektir. Sımmahf ve habil makarih. Sonra Allah etrafını, cennetin etrafını, nefsin kerih gördüğü, pis gördüğü şeylerle donattı. Sımmakale lahu. Sonra dedi ki, git bir daha bak. Fazhebe, izhef anzur Git ona bak dedi. Fazhebe ve nazar Gitti ve ona baktı ki bir de gördü ki fakale ya Rabbi. Dedi ki ey Rabbim ve izzetin izzetine yemin olsun ki lakat haşitu Allah yedhulaha ehad Vallahi bu cennetin etrafı o insanın kerik gördüğü şeylerle doldurulmuş ya ben onu gördükten sonra zannettim ki cennete insanlardan kimse giremeyecek yaratılmışlardan. Felamma khalaqan nar Felamma ne zaman ki Allah cehennemi yarattı fakale ya Cibril Allah dedi ki ey Cibril izheb fanzur git bak gidip bakınca fe nazaraileyha baktı ve gördü ki fakale ya rabbi ve izzetik la biha احد fiydkhulaha ben orayı gördükten sonra artık kanaat etmiş ki Cibri orayı işiten insan e, orayı işten bir insan oranın korkusundan bir daha oraya girmez asla yani oradan uzak durur. Sonra fehaffaha bir bişehavat. Allah da cehennemin etrafını şehvetlerle doldurdu. İnsana tatlı gelen, insana hoş gelen, insana güzel gelen şehvetlerle doldurdu Allah subhanehu ve teala. Ve sonra tekrar git bak deyince de dedik ki لَقَدْ خَشِدُ أَلَّا يَبْقَاهَتْ illa يَدْخُلَهَا Vallahi ben korktum gördüm ki izzetine yemin olsun hiç kimse kalmayacak oraya girmeyen. Herkes oraya girecek yani. Dolayısıyla bu cennetin ve cehennemin yolunun nasıl olduğunu görmek için yeterli bir delil. Tabi birçok ibret alınacak nokta var da hadiste. Ama açıkça görülen bir yer var ki cennette, cehennemde şu anda varlar. Allah onları yaratmış Celle Celaluhu ve hali hazırda mevcutlar. Bunun haricinde e, gene hadis, hadisin başka şeyleri var. Tabi e, senetleri var. Bunları getiriyor. Başka bir hadisi daha delil getirmiş. Cennetin ve cehennemin varlığına dair. Bu da gene bu Hureyre'den geliyor. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne lillahi fudala seyyara. Seyyara Arapça araba demek seyyar Arapça araba demek diyor ki Allah'ın öyle melekleri vardır ki faziletli onlar seyyardır yani gezerler, etrafta gezerler. يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ Onlar zikir meclislerini, sohbet meclislerini ararlar. O gezici adamlar şu an burada olduğu gibi mesela bir ilim meclisi var, bir ilim toplantısı var. Allah'ın zikri var, Allah zikrediliyor, Allah'ın dini zikrediliyor, hayır zikrediliyor. Şu anda melekler gezici faziletli melekler arıyorlar. Yeltemisune يلتس... mecalese zikri. Fıza marru bi kavmin yezkurun Allah. Bir kavmin yanından geçtiklerinde görürseler ki o kavim Allah'ı zikrediyor. Görürseler o kavim Allah'ı hatırlıyor. Yuhfunu bihim bi hetihim. Onlar kanatlarıyla onların üzerine örterler, onları korurlar kanatlarıyla beraber melekler. Fıden sarafu. ورجت الملائكه الى السماء فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى وهو اعلى من اين جئتم ملaklar diyor bunu yaptıktan sonra rahman'ın yanına giderler rahman iyi bilmesine rağmen onlara der ki nereden geliyorsunuz feyakuluna <gülüyor> min kullarının senin kullarının yanından geliyoruz ya rabbi ki yusabbihunke ve onlar seni tesbih ediyorlar onlar seni övüyorlar ve <gülüyor> Onlar La ilaha illallah diip Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar. ve elounek, senden istiyorlar. Vays tejirounek, senden umuyorlar talep ediyorlar. Feyakulu wahala mu? Allah çok iyi bilmesine rağmen onlara der ki, Umen yes elun, ne istiyorlar benden? Feyakuluna yes elunek el cennet. Senden cenneti istiyorlardır. Feyakulu wahal raouha. Allah der ki, onlar cenneti gördüler mi? Feyakuluna la, dediler ki hayır. Feyakulu kefe lau raouha. Allah dedi ki görseler nasıl olurlardı onlar? وَيَكُولْ mimma يَسْتَج۪يرُونَ vahu alemu فَيَكُولُونَ Özür dilerim. Şüphesiz onu daha çok isterlerdi diyorlar. وَهُوَ عَالَمُوا O dağı bilmesine rağmen der ki hani neyden sana sığınıyorlar? Neyden bana sığınıyorlar? Der ki فَيَكُولُونَ مِنَ Ateşten sana sığınıyorlar. فَيَكُولْ وَهَلْ رَعَوْهَا Dedi ki Allah cehennemi gördüler mi? Peki feyekulûnela. Dediler hayır. Feyekulû keyfe levra'avhâ. Görseler nasıl olacaktı? Sümme yakul. Feinne uşidukum enni kad a'teytuhum mâ se'aluh. Ben sizi şahit tutuyorum ki onlar benden ne istiyor, neyden sakınıyorsalar ben onlara onu verdim. Ve yecertum mimme istecaru. Benden talep ettikleri, sığındıkları şeyden de onları korudum. istedikleri cenneti de verdim. Yani kastı ne? Allah onlara cenneti vermiş. Allah onları cehennemden azat etmiş. فَيَكُولُونَ fihim عَبْدُكَ الْخُطَّى لَيْسَ minhum. Onların arasında hatalı kullar var. Yani adamın niyeti kastı senin rızan, senin zikrin değil. Gelmiş orada bulunuyor, işi var, olması gerekiyor vs. Bunun gibi sebeplerden ötürü. اِنَّمَا مَنْ رَبِيهِمْ فَجَلَسَ اِلَيْهِمْ Adam oradan geçmiş, onları görmüş diye oturmuş oraya. فَيَكُولُ وَفُلَانْ قَدْ غَفَرْت <gülüyor> Allah da diyor ki ben o falan da affettim çünkü o kavimle oturan bir adam da cehennem ehli olamaz. Onlarla oturan biri de cehenneme gidemez, şakı olamaz, betbah olamaz. Bu hadiste açıkça gösteriyor ki cennet ve cehennem var ve Allah azze ve celle bunu talep eden, isteyen kullara ne yapıyor? Ben verdim diye Allah azze ve celle nidada bulmuş. Bu hadiste Bukhar Müslim e ittifak ettiği, muttefekl-i aleyh olan bir hadis kardeşler. Genel Nebi Salsam Müslim'in takriz ettiği başka bir hadiste, Ebû Hureyre'den gelen hadiste ''Hüffetü'l-Nar'ı büşşehevâ'' Cehennemin etrafı şehvetlerle çevrildi ve hüffetü'l-Cenne bilmekâri'' ''Cennetin etrafı da kerik görülen şeylerle çevrildi.'' Yani çevrildi yani var, yani yaratıldı, şu anda mevcut. O diğer okuduğumuz bütün naslarda olduğu gibi ve bu okuduğumuz naslarda olduğu gibi cennet ve cehennem vardır kardeşler, yaratılmıştır, halihazırda hazırda şu anda mevcuttur. Din gününde Allah subhanehu ve teala ne yapacaktır? Onların kapılarını açıp her kavimden kim cenneti hak ettiyse cennete, kim cehennemi hak ettiyse Allah subhanehu ve teala onu cehenneme koyacaktır. Allah bizi cennetin e, güzelliğiyle nimetlendirsin ve cehennemin azabından, cehennemin belasından Allah subhanehu ve teala bizi kurtarsın, azat etsin. وَاَخِدَا وَاَنَا الْحَمْدُ لُلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكُ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ